Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah 17. Yasak Başka bir kadının avretine bakmak ya da aynı örtü altında tenlerini dokundurmak. Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'dan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Erkek bir başka erkeğin avretine Kadın da bir başka kadının avretine bakmasın. Erkek aynı örtü altında bir başka erkeğin tenine dokunmasın. Kadın da aynı örtü altında bir başka kadının tenine dokunmasın. İmam-ı Nebevi Rahimehullah şunları kaydetmiştir. Bu hadiste erkeğin erkeğin avretine, kadının da kadının avretine bakmasının haram olduğu bildirilmektedir. Bu konuda hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır. Ayrıca şunları ifade eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin erkek erkekle aynı örtü altında bulunup da tenini tenini değdirmesin sözü ki kadınlar içinde aynı şey geçerlidir. Aralarında bir engel bulunmadığı durumda haramlık ifade etmektedir. Ayrıca bu hadiste başkasının avretine, bedenin herhangi bir yerine dokunmanın haram olduğuna da delil vardır. Bu üzerinde ittifak edilmiş bir hükümdür. Ayrıca bu tutum umumi imtihan kabirinden sıkça rastlanan bir konudur. Birçok kimse hamam gibi yerlerde bir araya bulundukların hamam gibi yerlerde bir arada bulunduklarında bu hususa dikkat etmemekte ve gevşek davranmaktadırlar. Hamam gibi yerlere giden kimselerin gözünü, elini ve bedeninin herhangi bir yerini başkasının avretinden koruması gerekir. Ayrıca kendi avretini hamam görevlisi veya daha başka kimselerin gözünden ve elinden sakınmalıdır. Aykırı bir durumla karşılaştığında ise gerekli uyarıyı yapmalıdır. Derim ki, kadın kadına aynı yatakta, Üzerlerinde elbise bulunmadan uyumaları da aynı yasak kapsamındadır. Zira birbirlerinin avretine bakabilir ya da dokunabilirler. Bu ise haramdır. Allah muhafaza bu seviciliğin ilk adımlarındandır. Kadının Müslüman hanımlara göstermemesi gereken avretinin sınırı göbeği ile diz kapağı arasıdır. Müslüman kadının gayrimüslim kadınlara karşı avreti ise, yabancı erkeklere karşı avretiyle aynıdır. Ancak bu konuda birçok Müslüman kadın, dikkatsiz davranmaktadır. Müslüman bir hanımefendinin, sebepli ya da sebepsiz yere, arkadaşının yanında, avretini sakınmadan açtığı, görülebilmektedir maalesef. Öyle ki, bacaklarındaki, ve hatta avret mahalindeki istenmeyen kılların giderilmesinde kadın kadına yardım dahi edebilmektedir. Bu davranışların tümü şer'an yasaklanmıştır. Yasak olan bir davranıştır. Allah rızası için bunlardan uzak duralım. 18. Yasak Mahremsiz yolculuk etmek İbni Ömer radiyallahu anhmadan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kadın beraberinde mahremi bulunmaksızın üç gün mesafedeki yolculuğa çıkmasın. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kadın beraberinde kendisinden olan bir mahremi veya kocası bulunmaksızın herhangi bir zamanda iki günlük bir mesafeye yolculuğa çıkmasın. Bu da yine Bukhar ve Müslim'de geçmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe inanmış olan bir kadının beraberinde mahremi bulunmaksızın bir günlük mesafeye yolculuğa çıkması helal değildir. Bu hadiste de Bukhari ve Müslüm'de geçmekte. Bu hadisi müsaadenizle tekrar bir daha zikredeceğiz inşallah. Allah'a ve ahiret gününe inanmış olan bir kadının beraberinde mahremi bulunmaksızın bir günlük mesafeye yolculuğa çıkması helal değildir. İbni Abbas radiyallahu anhmadan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kadın beraberinde mahremi bulunmaksızın yolculuğa çıkmasın. Bunun üzerine bir adam kalktı ve ey Allah'ın Resulü benim hanımım haç için yolculuğa çıktı. Ben de falan savaş için yazılmıştım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine git ve hanımınla birlikte hacet buyurdu. Bu hadiste Bukhari ve Müslim'de geçmekte. İmam-ı Nebevi rahmehullah şöyle diyor. Hasılı kelam, yolculuk olarak adlandırılabilecek her şey, beraberinde kocası veya mahremi bulunmayan kadına yasaktır. Bu yolculuğun üç günlük, iki günlük, bir günlük, bir de birlik ya da daha kısa bir mesafede yapılması arasında hiçbir fark yoktur. Zira bu konudaki İbni Abbas hadisi mutlaktır. Berit kardeşim, kardeşlerim, iki konaklama yeri arasında birkaç birlik, millik mesafeye deniyor. Yani muhtemelen 5-6 kilometrelik bir mesafeye de deniyor. 19. Yasak İhtiyaç bulunmaksızın evden dışarı çıkmak. İmam İbnül Cevzi rahmehullah şöyle diyor. Kadının mümkün olduğunca dışarı çıkmaktan sakınması gerekir. Kendisi hakkında herhangi bir sakıncası bulunmasa da insanlar için sakıncası bulunabilir. İlle de çıkmak zorundaysa kocasının izniyle ve şer'i örtüsüyle çıkar. Cadde ve çarşıların bulunmadığı tenha yerlerden gidip gelir. Sesinin duyulmasından sakınır. Yolun ortasından değil kenarından yürür. Dışarı çıkarken koku sürünmez. Dar giysiler giymez. Derim ki bu yasaklamadaki sebep kadınların evlerinde durmaları ve ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmamaları hakkındaki emridir. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Evlerinde dursunlar ve ilk cahili gibi teberrüç etmesinler. Teberrüç kardeşlerim kadının ziynetini ve güzelliklerinin yabancı erkeklere göstermesidir. Bu ayet Ahzab suresinin 30. ayet 33. ayeti. Bu emir her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları hakkında ise de diğer Müslüman hanımlar da onlara tabidir. Müminlerin annesi Aişe radiyallahu anha bir rivayete göre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların ihdas ettikleri şeylere yetişseydi İsrail oğullarının kadınlarının engellediği gibi onların mescide gelmelerine engel olurdu. Bukhari ve Müslim'de geçmekte bu hadis. İbni Ömer radiyallahu anhmadan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Evleri kendilerine daha hayırlı olduğu halde kadınlarınıza mescitleri yasaklamayın. Ebu Davud'da geçmekte bu hadis. Aişe radıyallahu anha bir rivayete göre şöyle anlatmıştır. Hicap farizası konulduktan sonra Sevde radıyallahu anha bir ihtiyacı için dışarı çıkmıştı. İri yapılı bir kadındı. Bu yüzden de kendisini tanıyanlardan gizli kalamazdı. Ömer bin Hattab onu gördü ve ey Sevde, vallahi kendini bizden gizleyemiyorsun. Dışarı nasıl çıktığına bir bak dedi. Ayşe radıyallahu anha şöyle devam etti. Sevde radıyallahu anha hemen geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim elinde akşam yemeği yiyordu. Elinde etli bir kemik vardı. Sevde radıyallahu anha içeri girdi ve ey Allah'ın Resulü, bir ihtiyacım için dışarı çıkmıştım. Ömer bana şöyle şöyle söyledi dedi. Aişe radıyallahu anh'a devam ederek şöyle dedi. Bunun ardından Allah kendisine vahiyde bulundu. Sonra vahyin etkisi kesildi. Bu sırada kemikli et hala elindeydi. Bir yere koymamıştı. İhtiyacınız için dışarı çıkmak konusunda size izin verildi buyurdu. Bu hadiste Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Ey Müslüman hanım kardeşim, hem senin hem de tüm Müslüman hanımlar için en layık olan davranış, Allah ve Resulünün emrine uyarak evde durmak. Dışarı ancak meşru bir ihtiyaç için ve şer'i edeplere riayet ederek çıkmaktır. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.